Hocam farz namazları kılıyoruz ama sünnet namazları kılmasak da e, bunun yerine geçmişten kaza namazlarımızı kılsak bir günah işlemiş olur muyuz? Günah işlemiş olmazlar. <gülüyor> ama biz sünneti revatip dediğimiz farz namazlardan önce ve sonra kılan sünnetlerin kılınmasını istiyoruz. Hı hı. <gülüyor> Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Bir kimse bir günde Evet. 12 rekat sünnet namazı kılarsa Allah ona cennette bir köşk bina ederdi yani evet, bu 12 rekat hangisidir sabah namazı farzdan önce kılan iki öğleden önce kılan dört etti altı öğlenin farzından sonra kılan etti sekiz akşamın farzından sonra o kılan 10, 10. yasın farzından sonra kılan 12 şimdi bu sünnetleri kılalım birisi bu. Yani bu hadis-i şerife binanın. İkinci bir sebep yine bir hadis-i şerifte Peygamberimiz buyuruyor ki kıyamet gününde kulun ilk hesaba çekileceği am ameli namaz. Evet. Şimdi bir namazında eksiği olursa e, görevli melekler Cenab-ı Hak'a diyecekler ki Ya Rabbi bu kulunun namazında eksik var. Ne yapalım? Cenab-ı Hak buyuracak ki Bakın bakalım kulumun nafile namazı var mı? Nafile dediği yani Sünnetler. farz olmadan kılınan namazlar, sünnet namazlar. Eğer nafile namazlar, sünnet namazları varsa farzlar yani onunla tamamlanacak. Bu hadis-i şeriftir. İmam-ı Nevevi'nin Riyazu Salihin'inde de var bu hadis-i şerif. Dolayısıyla biz bu 12 rekat sünnetin kılınmasını istiyoruz. Hı hı. Mesela ikinden önce kılınan 4 rekat yerine, yasdan önce kılan 4 rekat yerine kaza namazı kılabilir. Ama e, ki bunlar sünneti gayrimekledir. Ama öğlen için veya sabah ha, için sabahın sünneti, değil. öğlenin sünnetleri, akşamın sünneti, yasının son sünnetini kılmalı.